Hakk'ın bereketi, rahmeti, selameti, maddi ve manevi rızıkları, Allah'ın razı olduğu muhabbeti inşallah cümlemiz üzerine daim olsun, rahmetiyle, bereketiyle, merhametiyle cümlemize muamele olunsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, en güzel selatü selamlarla selatü selam eden ümmetinin dualarıyla tarafımızdan acizane ve nacizane salatü selamlarımız arz olumsun. Allah Resulüne selatü selam edenlerin adedince ve selatü selam eden kişilerin nefesleri adedince ol Resulü Zişana salat ve selam olsun. Nebi-i Zişan ve Fahri Alem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, salatu selam etmekten gafil olanların adedince, ve onların nefesleri ve nefisleri adedince, yine, ol Seyyidül Kevneyn, ve İmamül Kıbleteyn, ve Ceddü Sıbteyn, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, manayı alilerine, mutahhar, Muazzez ve müşerref ruhu adilerine Tarafımızdan acizane ve nacizane Salatü selam olsun Efendim muhabbet bağını Bu hamdü sena ve bu salatü selamlarla Açmış bulunmaktayız Bu akşam inşallah iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye teşrifleriyle beraber ilk Cuma namazının da kılınması bahsini işlemiş olacağız. Tabi buradan da anlaşılıyor ki, daha evvel kaynaklarda geçen Kuba Mescidi civarındaki müddetin de yedi günden az olma hadisesi de ortaya çıkmış oluyor. Velakin biz şimdilik ilk Cuma namazının, Medine'de kılınan ilk Cuma namazının nasıl olduğu hususunda, Konuşmamıza, sohbetimize devam edelim. Evet efendim, resul Ekrem Efendimiz, Medine-i Münevverenin, şimdi merkezi sayılabilecek yere intikal ederlerken, Medine'ye doğru giden yolun, sol tarafına doğru düşen, Salim bin Avf oğullarının memleketine, yani beldesine ulaştılar. Ranuna mevkiine geldiklerinde Cuma namazı vakti Girdiği için iki cihan serveri Burada Şu anda Cuma mescidinin Olduğu yer olan yere Tenezzül ederek Orada Cuma namazını kıldırdılar Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'de Kıldırdığı ilk Cuma namazının Bu olduğu rivayeti vardır iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buradaki hutbeleri de sanki veda hutbesinin veda haccında yapılan hutbenin aynı mecraında bizlere o sırat-ı müstakimin bidayetini nihayetini en güzel şekliyle anlatan hani o meşhur hadisi şeriflerindeki haram ve helal çizgisini müminde olması gereken vasıfları en güzel şekilde ifade eden hadis-i şerifleri gibi Sözleri gibi bu hutbe de günlük hayatımızda veya olması gereken müminin hayatındaki ümdeleri hali tavrı çok güzel bir şekilde muhakkak ki beyan etmiştir. İbn Hişam Biliyorsunuz sire sahibidir İbni Hişam e, Kaynaklarda bu hutbenin nasıl olduğu hususu Hep İbni Hişam'ın siresinde e, Adeta ulema onun eserinde e, ittifak etmişler Biz de İbni Hişam'ın siresinden naklonunan kısmıyla iki Han Serveri Efendimizin hutbesini Şu şekilde aktarabileceğiz Cenab-ı Hakk'a hamdü senadan ve Salatu selamdan sonra iki cihan serveri Efendimiz hutbesini irad ediyor. Bizi dinleyen kardeşlerimize hemen bir hatırlatmada bulunalım. Allah'a hamd etmek noktasında zaten biz Allah'a hamd etmek üzere üzerimize faz olmuş şekilde dünyaya geliriz. Yani bu dünyaya geldiğimiz andan itibaren Nefes almaya başladığımız andan itibaren Üzerimizde bir hamdü sena farzı Bir mecburiyeti vardır muhakkak surette Aynı bunun gibi Allah Resulüne de salatu selam etmek borcuyla biz doğarız Bunları borç olarak söylüyorum ki insan olarak kişiler Mecbur oldukları veya borç oldukları Olan şeyleri biraz daha Hatırlarlar biraz daha ciddiye alırlar Yoksa Bu çok güzel bir borçtur Yani aman ödeyelim şu borcuda Kurtulalım manasına gelen bir borç değildir Şunu demek istiyoruz Kişi sadece akıl bali olduğu zaman değil Nefes almaya başladığı Andan itibaren Allah'a hamdü sena Resulüne de salatü selam etmek Borcu ve vazifesiyle dünyaya doğar Ve bunu bize hutbesinde de yine Habibullah Efendimiz Talim ettirmiştir Hutbenin mahalline geçelim Ey insanlar Sağlığınızda Ahiretiniz için Tedarik görünüz Muhakkak bilirsiniz ki Kıyamet gününde Birinin başına bu kakıları gibi vurulacak çobansız bıraktığı koyunundan dahi sorulacaktır yani şu anda üzerinizde hiçbir mecburiyet yokmuş gibi yaşıyorsunuz ama kıyamet günü geldiğinde üzerinizdeki bu mecburiyetin bu vazifelerin farkına varacaksınız nasıl ki bir çoban kaybettiği koyunundan mesuldür işte nasıl ki bu dünyada o koyunu kaybettiğinde sen bunu nasıl kaybettin diye hemen hesap sorulur kendisinden. İki cihan serveri efendimiz en basit çektiğiyle affedersiniz bir hayvandan mesul olma meselesidir. İnsanın kendisinden mesuliyeti, kendi emanetinden mesuliyeti daha da büyük bir mesuliyettir. Fakat hani hiç olmazsa bir çobanlık yapıyor denildiği için çobanlık küçük bir meslek değildir, önemli bir meslektir. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır Fakat insanda Bir mesuliyet duygusunu uyandırması Açısından Çobanlık mesleğini hatırlatarak Peygamber Efendimiz Çoban nasıl koyunu kaybettiğinde Kafasına vurulur Sen ne yaptın bu koyunu Nerede zayi ettin Niçin kaybettin diye nasıl sorulursa Kaybedince bunun hesabının Sorulacağını bilirse Sizde şu anda üzerinizde çok mesuliyetler var Kıyamet için tedariğinizi görünüz Zira Hesabın sorulacağı zaman Kıyamet zamanıdır ki En basit sorumluluklarınız dahi Sizden sorulacaktır Manasına Gelen şekilde bir hitapta Bulunuyor İşte Çobansız bıraktığı koyunundan sorulacak Sonra Cenab-ı Hak ona diyecek Ama nasıl diyecek Diyerek iki can server efendimiz Yani ona soracak derken Bu öyle bir sorma olacak ki Yani hem içeriden Hem dışarıdan hem kişinin nefsinden Hem ruhundan Her tarafından onu kuşatacak şekilde Hesabı soracak Manasına gelen dikkat çekici Bir üslupla Cenab-ı Hak ona diyecek Ama nasıl diyecek Diyerek O sorgunun O sualin Tercümansız Arada bir kişi olmadan Arada bir perdedar olmadan Yani efendim şu şunu demek istedi Bunu demek istedi gibi Bir avukatlık yapan olmadan Her türlü ifadeyi alabilecek Bir kudrette Ve buna mani olabilecek Veya en azından bu sorguyu Hafifletebilecek Hiçbir arada kimse olmadan Size hesabı soracak Buyuruyor Ve Devamla Fahri Alem Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak ona Bizzat diyecek ki Sana benim Resulüm gelip de Tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim Sana lütuf ve ihsan ettim Sen kendin için Ne tedarik ettin? O kimse dahi Sağına soluna bakacak Ve hiçbir şey göremeyecek Öyleyse Her kim ki Kendisinin velev ki bir yarım hurmayla olsun ateşten kurtulabilecekse hemen o hayrı işlesin. Kendisine bu şekilde bir hayır kapısı, bir hayırlı amel bulsun diyerek mübarek sözlerine devam ediyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sualin, veya sorgunun yapılış şekline bakılınca ben sana mal verdim sana lütuf ve ihsan ettim denildikten sonra Cenab-ı Hakk'ın sualini kulu üzerindeki sorgulamasını şu sözlerle devam ettireceğini haberi sadıkla peygamber efendimiz bakın nasıl ifade etti sen kendin için ne tedarik ettin halbuki biz amellerimizi Allah için yaparız ama Allah için yaptığımız ameller ancak kendimize yoldaş olur yani yaptığımız amellerin çokça duyduğunuz ama bir daha tekrar edelim yaptığımız amellerin Allah'a bir faydası yok Allah'ın hazinesinde bir artışa vesile olması ihtimali yok hani hepimiz toptan ibadet edelim de Allah da güçlensin Allah'ın sermayesi büyüsün böyle bir şey yok Zaten bizim sermayemiz yok Bizim sermayemiz yokluk Bizim var diye iddia ettiğimiz şey Deliller getirerek o kapıya gidişimiz Yokluktan ve günahtan başka bir şey değil Ama biz ibadet ederken mesela namaz kılarken Niyet ettim Allah için şu namazı kılmaya Niyet ettim Allah için oruç tutmaya deriz Ne demek bu? Şimdi kişinin kendi tedariğini soruyor Hazreti Allah Demek ki şöyle bir mana Ne kadar latif Bilmiyorum aynı zevki paylaşabiliyor muyuz Kendin için ne tedarik ettin Sualinin karşılığı demek ki şu Allah için yaptığın şey işte senin kendine Lazım olan şeydir Halbuki biz nefsimizi çok severiz Yani Allah için Yaptık dediğimiz şey Bizim yarın Yemi mahşerde kıyamet gününde Kendimize ait olan şeydir işte Cenab-ı Hak da sen kendin için ne tedarik ettin diyor. O kimse dahi sağında solunda bakacak ve bir şey göremeyecek. Önüne bakacak cehennemden başka bir şey de göremeyecek diyor. Şimdi burada müsaadenizle Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'in böyle bir namaz tarifi vardır. Namazdaki fiilleri tarif edişi vardır. Daha doğrusu bu tarif, arifane bir tariftir. Namazın şeklini anlatırken, o şekillerden bizi kıyamet gününün haline, Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki hakkına ve yapmamız gereken, bizde bulunması gereken özelliğe dikkat çekmesi vardır. Müsaadenizle burada onu hatırlatayım. Bak der, namaza başlarken Allahu Ekber dersin, ve senin malın, mülkün, kasan, kesen, evladın, iyalin, şuyun buyun, hepsini elinin tersiyle arkaya atarsın ve Allahu Ekber dersin, Canınla, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği emanet nefsin ve nefesinle, huzur-i izzette sana verilen o ruh ve bedenle teslim olursun. Bu aynı kurban olmak gibidir der. Zaten kurban kesilmek değildir. Kurban kurbiyetten, yaklaşmaktan gelir. Ve der ki Hazreti Mevlana sen kurbanı o yaklaşmaya vesile olacak canın feda edilişinin sembolü olan o kurbiyet halini yaşarken de ve bunu ifa ederken de Bismillahi Allahu Ekber dersin namaza başlarken de Allahu ekber dersin. İşte Allahu ekber diye namaza başlamak elinin tersiyle senin zannettiğin bütün her şeyi elinin tersiyle Allah'a mani olmayacak şekilde masivayı arkana atarak canını Allah'a yakınlaştırmak kurban etmek fiilidir diyor namaza başlamak. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın sorgusuna maruz kaldığını Ve Cenab-ı Hakk'ın bu sorgusuna maruz kalışında tabii ki sana emanetten sorulacak Emanetinin ve bu sorgunun şiddetinin farkına varırsın İki büklüm olursun huzurda rukuya gidersin diyor Belin bükülür eğilir de eğilirsin Ya Rabbi ben bu günah yüküyle de ben bana yüklediğim bu ulviyi yüklede Kendi başıma baş edemem Dersin O ayakta duruşunu iki büklün bir hal alarak Rukuya bırakırsın Sonra Dersin ki ya Rabbi ben acizim Ben fakirim Ben zelilim Aziz olan sensin Gani olan sensin Sübhane Rabbiyel azim Sen benim Rabbimsin Azim olan Rabbimsin Ben zayıfım diyerek Allah Teala'ya Bu emanetin hakkını verebilmek Bu emanetin sorgusunda Muvaffak olabilmek Üzerindeki günah yükünün Hafifletilmesi için Onun merhamet Ve azametinden istimdad etmek için Rükuda Sübhane Rabbi azim dersin Bununla beraber Cenab-ı Hakk'a bu niyazınla beraber niyazının getirdiği huzurla ve o rahatlıkla tekrar doğrulur Semi Allahu limen hamide. Bu emaneti bize bahşeden Hazreti Allah'ın hamdi için hamd ettik ve onun huzuruna durduk. Günahımızı itiraf ettik, affına ve mağfiretine sığındık, rucu ettik. Emanetimizin farkına vardık. Emanetimizin üzerimizde daim ve o emanetin güzelliğine de sahip olalım, nail olalım diye dua ettik. Semi Allahu limen hamide. Allah böylece niyaz edenlerin hamdini duydu diyerek rükudan doğrulursun diyor. İşte bu doğrulmayla bu idrakla beraber Allah'a yakınlaşmak için kul bir bahane elde etmiştir Bu elde ettiği bahaneyle kendisini bu bahanede bu duada eriterek yok ederek Zahiren bile olsa en küçük şeklini alır Allahu Ekber diyerek secdeye kapanır Secdeye kapandığında bir nokta gibidir Kendisine ait sima kaybolur Binlerce secde eden insana şöyle baktığınızda, kimin kim olduğu, hangisi olduğunu fark edemezsiniz. Çünkü artık sana aittir diye düşündüğün, bana aittir diye düşündüğün, kendi kimliğimize ait olan çizgilerin hepsini, Allah yolunda harc ederiz, sarf ederiz. Secdeye kapanırız, iyice küçülürüz ve deriz ki, Ya Rabbi, sen sıfatıyla da, efaliyle de, her türlü güzelliğiyle de, her türlü tecellisiyle de, alasın. En ala sensin. Ya Erhamer Rahimin, Sübhane Rabbiyel ala Sübhane Rabbiyel E'la diyerek, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir tesbihi secde yaparız. İşte ondan sonra kalkarız, tahiyyata otururuz. Tahiyyata oturduğumuzda, ettehiyyatü duasıyla beraber, mirac-i nebide, o fahre alemin, uruc etmesi sırrına, ve salatu selamla, ve Rabbena ertina dualarıyla, Cenab-ı Hak'tan, rızasını talep ederiz. Ve yemin mahşerin, o iki büklüm olma halini, biz oturarak, Takat getiremeyecek halimize yaşarız Bu sorgunun şiddeti Ve bu sorgudan Acaba başka bir ihtimal var mı Kurtulmanın der gibi Sağımıza bakarız Bizden evvelkilerden Bir şey var mı Tekrar solumuza döneriz Bizden Sonrakilere bakarız Oradan da bir şey bulamayacağımızı Anlayınca Ellerimizi semaya kaldırır Allah Teala'nın nurunu, rahmetini mağfiretini bize indirmesini, kalplerimize indirmesini niyaz ederiz İşte iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Mevlana'nın mesnevi şerifinde beyan ettiği namazın hali daha doğrusu iki cihan serveri Efendimizin hutbelerinde anlattıkları hali Hazreti Mevlana Celaleddin Rumiye Efendimizin anlatışıyla, o paralelde, o paralellikte seyredersek, bu sözleri bir daha dinleyecek olursak, herhalde daha iyi hatırlamış oluruz, o kıyamet sahnesini. O kimse dahi sağına soluna bakacak, bir şey görmeyecek. Önüne bakacak, cehennemden başka bir şey görmeyecek. Öyle ise, her kim ki, kendisi, Velev ki bir yarım hurmayla olsun ateşten kurtulabilecekse hemen o hayrı iştesin. Onu da bulamazsa bari kelimeyi tayyibeyle birbirlerine söyledikleri güzel sözle veya sözlerin en güzeli olan La ilahe illallah demek bile olsa bir kere bile demek olsa onu geciktirmeden söylesin de kendisinin kurtuluşu için bir tutamak bir bahane bir melce arasın Diye hutbelerinde ikaz buyuruyorlar Hutbenin son birkaç Cümlesini sizlere Nakletmeden evvel isterseniz burada Bir ara verelim edelim. İlk cuma Medine'de kılınan ilk cuma namazı Ve oradaki hutbeden Bahsediyorduk Ve hutbenin son birkaç cümlesinde ikinci bölüme bıraktığımızı söylemiştik Kıyamet gününün hesabından Daha doğrusu Dünyada bizim emanetlerimizin hesabının Kıyamet günü sorulacağından bahsetmiştik Daha doğrusu hutbesinde bahsedildiğinden konuşmuştuk Ve o hutbenin sonunda Yarım bir hurmayla bile olsa Ateşten korunabileceksen, cehennem azabından korunabileceksen onu infak etmekte geri durma. Bir başka ifadeyle veya bu ifadenin bir başka Veçesiyle şu da denilmek isteniyor Allahu alem. Yarım hurma ile bile olsa hiçbir hayrı küçük görme. Mümin kardeşlerimiz çok iyi bildiğiniz gibi Müminin sıfatındandır Mümin Sevabı da küçük görmez Günahı da küçük görmez Yani şu sevabı yapmasam da olur demez Şu sünneti kılmasam da olur demez Aman efendim bu müstehapmış Efendim bu güzelmiş ama Faz değil vacip değil Yapmayı vereyim Veya işte bu sevabı da başkası yapsın Ben nasılsa çok sevap kazandım Demez eğer bir mümin İmanın lezzetini aldıysa Çünkü mümin Allah'ın rızasıyla cennete girer Ameliyle cennete girmez Fakat Allah'ın rızasını Kazanabilecek Ameller Hayırlı amellerin altındadır Bir insan yüz kere Efendim Hacca gittiğini düşünün mümkün değil de Yüz kere Kabe'ye gittiğini düşünün Oradan Allah'ın rızasını Tahsil edemez de Yolda verdiği bir sadakadan belki Allah o bahaneyle onu cennetine dahil eder Yani Allah'ın rızasını neyle kazanabileceğimi saklanmıştır Nerede saklanmıştır? Hayırlı amellerin adeta altında saklanmıştır Dolayısıyla mümin sevabın hiçbirisini küçümsemez Tabi bu sevap ve ecir tüccarlığı yapalım manasına gelmiyor Hayır hiç ummadığın hiç ummadığın, küçük gördüğün bir sevapla bile Hazreti Allah seni rızasına erdirebilir. Aynı şekilde günahı da küçümsemez. Yani ben şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum e ama işte şunu da yapsam ne olacak? Oho o kadar çok günah işleyen var ki benim şu günahımdan mı sorulacak demez. Kim demez? İmanın lezzetini bir insan almışsa Allah'tan uzak kalma korkusunu bir insan yaşamışsa ve yaşıyorsa günahı da küçümseyemez günahın tarifi nedir günahın lügatta farklı farklı tarifleri var günah şuna denir buna denir diye tarifleri var evliyallah hazaratının da tarifleri var bunlardan bir tanesi şöyle diyor günah nedir bilir misin günah Allah'la senin aranı açan şeye denir diyor şimdi bir kişi diyebilir mi ki ben Allah'tan çok uzaklaşmıyorum bu günahı yapınca. Az uzaklaşıyorum. O halde ben bu günahı yapabilirim diyebilir mi? Bir insan eğer müminse günahı da küçümsemez. Veya bunu yapıyorsun diye e, bir kişiye ikaz edilse aman efendim bunların, bunun değil de daha neleri neleri yapanlar var. Sen geliyorsun benim bu günahımla meşgul oluyorsun demez. Kim demez? İşte bahsettiğim şekilde Allah'ın rızasını isteyen Allah ve Resulüne aşık olan kişiler böyle sözler sarf etmez. E hem mümin hem sarf ediyor demek ki daha tadını almamış. Günahın tadını almış ama Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın tadını almamış. Böyle olmaktan Hazreti Allah bizleri muhafaza eylesin. Amin. İşte yarım hurmayla bile olsa sevabı küçümsemeyin. Bu ne demek? Yarım hurmalık bir haram da olsa günahı da küçümsemeyin. Yani hayrı da şerri de dikkatlice kontrol ederek hayatınızdaki o sırat-ı müstakim çizgisini daima muhafaza edin. Ama iki can serveri Efendimiz fevkalade nazik olduklarından hayrın küçüğünü küçümsememeyi beyan ederek insanlara Başka taraftaki seyyiatın e, zikgini bile yapmıyor. Bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın e, gazabını geçen rahmetine de işarettir. Neyse biz daha fazla uzatmayalım sözü. Velev ki bir kelime, İttekun nâr velev bi kelimetin tayyibetin. Allah'ın azabından, ateşinden muhafaza olun, kendinizi koruyun, sakının. Olev bir kelimetin tayibetin bir kelime bile olsa. Küs olduğum bir insana merhaba demek de bu kelimeye dahildir. Cemiyet içerisinde birbirine selam vermekte o kelimeye dahildir. Fakat kelimelerin en güzeli kelimeyi tayibeyi ulya olan Hazreti Allah'ın bizlere en büyük ikramı o kelimeyi tayibeyi münciye la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Hayatında bunu bir kere bile İhlasla muhlisen söyleyen bir insan Ebedi cehennemden Muhakkak kurtulacaktır Ve ki cihan serveri Efendimiz Bir kelime bile olsa Allah için yapıldığında Nasıl muamele gördüğünü Şöyle beyan buyuruyor Zira Onunla bir hayra On mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun diyerek hutbenin ilk kısmını bitiriyor. Yani sen o bir kelime dersin ama sen kendi nefsinle, sen nefsinin perdelerini aşarak şeytana rağmen, nefsine rağmen, günahına rağmen bir kere la ilahe illallah dediğin için Hazreti Allah on misliyle Hatta 700 misline kadar Buna karşılık vererek Seni ne yapar? Rahmetiyle Şefkatiyle Muhabbetiyle Hıfz-ı hümaye eder Ve sana bu kadar sevap verir Dolayısıyla Hayrın hiçbir şeyini küçümsemeyin diyor Hutbenin ikinci bölümünde Elhamdülillah diye başlıyor iki cehanser vela efendimiz. Ehmeduhu ve nesta'inuh veya esta'inuh Yani ona hamd ederim, o Allah'a hamd ederim ve ondan yardım dilerim. Ve ne'ûzü billahi min şurûri enfusina ve min seyyîâti a'malina Diyerek Cenabı ı Hakk'a sığındık, nefislerimizin şerrinden ve kötü fiillerimizin şerrinden Allah Teala'ya İstiaze ettik Sığındık diye Hutbelerine başlıyor Biliyorsunuz bu şu anda da Allah kendilerinden razı olsun Allah hutbelerimizi Ezanlarımızı mihraplarımızı Kıyamete kadar bu milletin Üzerinde daim kılsın Baki kılsın inşallah i̇şte Cuma günü hatip efendiler İmam efendiler hutbede de Biliyorsunuz bunları okuyorlar ve yine men yehtillâhu fehuvel muhted evet inşallah Cenab-ı Hak kılmaya gayret ettiğimiz cuma namazlarımızda kabul eylesin bu meyanda onu da zikretmiş olalım işte ikinci hutbede ikinci kısımda kelamın en güzeli kelamullah'tır kimin ki Allah kalbini Kur'an'la süsler ve onu kafir iken İslam'a dahil eder o da Kur'an'ı Diğer sözlere tercih ederse işte o kimse Felah bulur Doğrusu kitabullah Kelamların en güzeli ve en belihidir Allah'ın Sevdiğini seviniz Allah'ı can ve gönülden Seviniz Allah'ın kelamından ve zikrinden Usanmayınız Burada hutbeye biraz ara verip Şöyle ne söylenildiğine biraz daha dikkat nazarlarımızı çevirirsek, Cenab-ı Hakk'ın kelamını, yani Kitabullah'ı iki can serberi Efendimiz beyan ettikten sonra, bakın, Allah'ı can ve gönülden seviniz. Yani, Allah Teala'nın emirlerine itaat edeceksin değil sadece. Allah Teala'yı can ve gönülden seviniz. Bu sevginin veya her türlü sevginin, Ölçüsü kantarı nedir? Fedakarlıktır. O hususta mesai harcamaktır. Peki Allah'ı can ve gönülden sevenin alameti nedir? Onun da cevabını yine en veciz en güzel şekilde iki cihan serveri efendimiz nasıl buyuruyor? Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Yani Allah'ı can ve gönülden sevenler Allah'ın kelamını okumaktan usanmaz. Zikullah yapmaktan usanmaz Allah'ı zikretmekten bıkmaz İşte bu can ve gönülden sevmenin alametidir Bunlar birbirini destekleyen şeylerdir İnsan zikrettikçe sevgisi artar mı? Artar Sevgisi arttıkça zikreder mi? Zikreder İkisi birbirinden ayrılmaz Hangi yerde eksiklik olduğunu düşünüyorsan Sevgimde eksiklik mi var diye düşünüyorsan Allah'ın zikrine ve kelamullaha gayret edeceksin Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın Kur'an sohbetiyle meşgul olacaksın Bu beraberinde o sevgiyi celbeder Kur'an-ı Kerim'le meşgul olduğu halde Allah zikriyle meşgul olduğu halde Allah'a muhabbeti bir kişinin artmıyorsa Problem var demektir Bir yanlışlık var demektir Dolayısıyla birbirini destekler Ve yine devamla İki cihan serveri efendimiz Saadetle şöyle buyuruyor Ve Allah'ın Kelamından kalbinize kasabet Gelmesin Zira kelamullah her şeyin En güzelini en iyisini Ayırıp seçer Amellerin hayırlısını Ve kulların güzidesi Olan peygamberleri Ve kısaların iyisini Zikreder Helal ve haramı beyan eder Artık Allah'a ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi şerik etmeyiniz, ortak koşmayınız. Dünyevi zevklerinizi, şehvetlerinizi Allah yoluna perde yapmayınız. Ondan hakkıyla sakınınız. Allah'tan çekinilmesi gerektiği ölçüde Allah'ın muhabbetinden uzaklaşmak korkusunun getirdiği dikkate, Göre hareket ediniz Hayırlı işler işleyiniz Ve bu iyi işleri Dilinizle teyit etsin Yani sadece hayırlı işler Yapmakla kalmayın Bu işleri hem Yani burada yaptığınız işleri anlatın manasına Gibi bir şey çıkmamalı tabi ki Ama şu var Hayırlı işleri yaptığınız gibi Dilinizle hayırla meşgul olsun Bir mana bu Bir başka mana hayırlı işler yaptığınız gibi insanları da hayra teşvik edecek şekilde konuşunuz yani hem dilinizde hayır işi yapınız hem de hayırlı işlere insanları davet ediniz lüzumsuz şeyler konuşmayınız ile meşgul olmayınız gıybet etmeyiniz yaptığınız hayırlı işlerinizi dilinizde teyit edinizin bir üçüncü manası da şu düşünülebilir şöyle de denilebilir Yaptığımız hayırlı işleri bazen veya yaptığımız hayırlı işleri bazen belki de çokça dilimizin hatalarıyla kaybederiz. Dilimizden çıkan sözler yüzünden hayırlı işlerimizi zedeleriz. Nasıl? Kıymetli dinleyiciler, istirham ediyorum. Ben deniz bazen uzun cümleler kuruyorum ama siz mevzuun o ana çizgisini lütfen kaçırmayınız çok manidar çok güzel bir ifade efendim iki cihan serveri söylemiş zaten güzel hayır orası öyle ama üzerinde düşünüldüğü zaman insana kapılar açabilecek veçeleri var düşünmeden geçmemek lazım manasına söylüyorum bakın hayırlı işler işleyiniz ve bu iyi işleri dilinizle kuvvetlendiriniz bir başka manası ne demiştik şu İnsan hayırlı işler yaptıktan sonra Gıybetle Dedikoduyla Yalanla iftirayla Allah muhafaza Bu hayırlı işlerin hepsini Ne yapar zayi edebilir Veya Allah'a ve Resulüne Edepsizlik yapabilecek şekilde Haddini aşacak şekilde Konuştuğunda Sure-i söylendiği gibi Beyan edildiği gibi Amellerini boşa çıkartmak durumunda olur Veyahut Yaptığı hayırlı işleri Anlatarak Sağda solda Şöhret bulacak şekilde konuşarak Zayi etmek durumuna Düşer ki işte hayırlı işleri işledikten sonra Kişi dilini tutarak Ve dilini o hayra Muvafık bir şekilde kullanarak Hayırlı işlerini bozmaması ...bu işlerini kuvvetlendirmesini icap ediyor. İki Cihal Server Efendimiz'in hutbesine... ...daha doğrusu hutbenin son kısmına... ...devam ediyorduk, orada kalmıştık. Hayırlı işler işleyiniz ve bu iyi işleri... ...dilinizle teyit etsin... ...buyurduktan sonra İki Cihal Server Efendimiz... Allah'ın kelamıyla birbirinizi seviniz Muhakkak bilmelisiniz ki Allah Teala ahdini bozanlara gazap eder Diyerek Cenab-ı Hakk'ın selamıyla rahmetiyle hutbeyi dinleyen müminlere hitap ediyor Evet Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla birbirinizi seviniz yani bizim o kadar çok müşterek noktamız vardır ki çok fer'i sayılabilecek, çok az sayılabilecek noktalarda biz birbirimizden ayrılırız. Meşrep olarak ayrılırız. Efendim birimiz tatlıyı sever, birimiz tuzluyu sever diye ayrılırız. Bunları ayrılık bahanesi yaparız. Halbuki bizim kitabımız birdir. Kitabımızın bir oluşu demek ne demek? Allah'ın kelamıdır kitabullah. Orada Cenab-ı Hak bizleri ayırarak bize hitap etmiyor ki, müminler olarak hitap ediyor. İşte o zaman Allah'ın kitabında hitap ettiği, müminler olarak birbirimizi sevmek boynumuzun borcudur. Demek ki ayrılıklar Allah'ın kitabında birleşememekten ileri geliyor ki, iki cihan serveri Efendimiz Allah'ın kelamında ve kelamıyla, Birbirinizi seviniz buyuruyor Cenab-ı Hakk'ın Kelamı Bizlere ikram ettiği kelimesi La ilahe illallah Nurunda O tevhidin çerçevesinde Aynı zamanda bulunmaktır İşte yine birbirimizi Sevmek için bu çok çok Önemli bir sebeptir Ve son kısmında Allah Teala Ahdini bozanlara gazap eder Diyerek hem müminin mümin üzerindeki sözüne Hem müminin mümine emanet oluşundaki söze Ve ahde ve emanete riayete Muhakkak surette riayet etmemiz gerektiğini de ikaz ediyor ve saadetle tembih ediyor Allah Teala ahdini bozanlara gadab eder Peki hem dedik Hem deyi unuttuk Başka bu cümle içerisinde neler zikredilebilir? Biz elestu birabbikum meclisinde daha doğrusu ruhlar aleminde o bezimde Allah Teala'ya şöyle söz vermedik mi? Elestu birabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Cenabı Hak bize söylediğinde bizler bela Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bizler söz veriyoruz. Senden gayri ilah edinmeyeceğiz. Senden gayri şeylere tapmayacağız. Kalplerimizde senin sevginden başka sevgilere yer bırakmayacağız. Senin sevdiklerini seveceğiz. Senin sevmediklerinden uzak duracağız. Senin sevdiğin Habibullah'ına tabi olacağız. Dildara başka şeylere şunlara bunlara yüz suyu dökmeyeceğiz zalime elpençe divan durmayacağız. Hakk'a ve hakkaniyete aşık olarak yaşayacağız. Bela, bilakis ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Hesabımızı, kitabımızı biz sana göre yapacağız diye biz ahd ettik. Bu şekilde söz verdik. Cenabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz işte ahdi bozanların Gazaba uğrayacağını Beyan ederek Allah Teala'nın gazabını Celb edeceğini ahdi bozanların Böyle durumlara düşeceğini Zikrediyor Ve ahdi bozanlara Gazap vardır derken Yine insanların Her türlü işlerinde Bizler mesela dünyadık Adi işlerimizde bile belli sözlerini Tutmayan insanlara karşı Gadap ederiz kızarız Elimizde imkan varsa cezalandırırız Şahsi işlerimiz de böyledir. Eğer bir müessesede çalışıyorsak, bir devlet kurumuysa, bir yere karşı mesuliyetimiz varsa, orada bir iş yapmamız gerekiyor, o tarafa bir efendim, bir vergi vermemiz icap ediyor, fakat vermiyorsak, işimizi yapmıyorsak ne olur? Ya işten çıkartılırız, ya ceza alırız, ya para cezası, ya hapis cezası, yani kanuna, riayet edilmezse, kabul ettiğin kanuna karşı, ahdini bozarak kanun dışı bir hareket yaparsa bir kişi muhakkak bunun bir müeyyidesi vardır. Şunu unutmayalım ki bazı insanlar boş boş konuşurlar. Efendim cehenneme niye cehennemden bahsediyorsunuz? Cennetten konuşmuyorsunuz sadece diyorlar. Şunu unutmamak lazım ki hangi kanun olursa olsun, hangi kaide olursa olsun bozulduğunda bir müeyyidesi yoksa o kanun ve kaide asla hakim olamaz o kanunun ve kaidenin hükmünü icra edebilmesi aynı zamanda müeyyidelerle de devam etmesi paraleldir, mümkündür İşte ahdini bozanlara Cenab-ı Hakk'ın da gazap edeceğini aynı sizin birbiriniz arasındaki muameleniz nasıl ahdi bozanlara karşı işte Allah Teala'ya karşı yapılan da bu e, hukuka riayetsizliğin muhakkak surette cezalandırabileceğini, muhakkak surette bunun bir hesabı olabileceğini unutmamamız gerektiğini beyan ediyor. Tabii bazıları bu son cümleyi İki Cihan Serbere Efendimizin Medine'ye gelişiyle ve Medine Münebelerinde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi koruyacaklarına her türlü Dışarıdan gelebilecek taarruzlara karşı iki cihan serveri Efendimiz'e Yardımda bulunacaklarına En güzel şekilde Medine'de Onu ağırlayacaklarına Söz veren müminlere de Bir hitap olduğunu söyleyenler Olmuş Fakat iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ta başından beri gelen Hitap tarzına bakılırsa Bu türlü tevillerin ee, pek de tefsire, tebile uygun olmadığı kanaatini taşıyoruz. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Cuma Mescidi diye şu anda Ranuna Vadisi'ndeki inşa edilmiş mescidin yerinde kıldırdıkları Cuma'da okudukları, söyledikleri hutbe böyle. Bundan sonra Medine'ye giriş bahsi vardır Medine'ye giriş biliyorsunuz Hepinizin e, Okuduklarıyla dinlediklerinizle Henüz daha dimalarınızda Hatıralarınızda Terü taze diyebileceğimiz şekilde Bulunan O tala albedru aleynalarla Hatırımızda bulunan Medine'ye O güzel Girişleri vardır İki Can Serveri Efendimizin Bunu şöyle Ağız tadıyla Anlatmak için Müsaadenizle diğer bir programa bırakmak istiyoruz Fakat şunu hatırlatalım Kalan birkaç dakika içerisinde Biliyorsunuz şimdi Cemaziyel evvel Cemaziyel ahir ayları içerisindeyiz. Cemaziyel evvel Cemaziyel ahir ayları Yani Recep-i Şerif'ten evvelki Veya 3 aylardan evvelki Bu 2 ay Evliya Allah buyuruyor ki Bu aylar Tövbe aylarıdır Efendim her gün tövbe etmemiz lazım değil mi? Muhakkak Ama üç ayların kendine has bir Rahmet ve bereketi vardır Rahmet ve bereketi en güzel şekilde Alabilmemiz Ve bu feyizden istifade edebilmemiz için Günahlarımıza Şöyle ciddi bir şekilde Tekrar tövbe edip Amellerimizi güzelleştirmek için Tekrar bir gayret kemerini Kuşanmak icap ediyor Şöyle bir hatırlatma da bulunayım. Mesela namaza başlarken veya ibadet taata başlarken ne yaparız biz? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deriz. Bilhassa namaza başlarken niyet etmeden evvel estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deriz. Huzurullah'a durmak için en önce bir tövbe ederiz. Bir kişi kendi yaptığı ameli hiç düşünmeden Namaz'a girmeden evvelki halini hiç düşünmeden namaza girmesi biraz laubaliliktir. Ve bu ayrıca zaten sünnet-i seniyedir. Bu şekilde istiğfar etmek fiili peygamberidir ve sahabe-i kiramın yaptığı bir fiildir. Namaza hem ya Rabbi ben şimdi huzuruna duracağım ama kendi yaptığım çirkinliklerin, kabahatlerin de farkındayım. Huzuruna öyle elini kolunu sallayarak gelmiyorum. Günahımın, eksikliğimin, nakıslığımın farkındayım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deriz. Ve namaza öyle dururuz. Böyle bir namaza giriş, namazın içerisindeki hali idrak etmek mevzuna dahil olmakla beraber namazdaki feyzi de en güzel şekilde almamız içindir. Hani düşünün bir insanın Rahatsız olduğunu düşünün İşte soğuk algınlığı olabilir Başka bir rahatsızlık olabilir Ne olur mizacı bozulur Yani en güzel yemeği kokusunu Aldığımızda biz güzel bir yemek kokusu Aldığımızda veyahut iştahımız kabarır ama Hasta bir mizacı varsa kişinin Güzel yemek kokularından bile Midesi bulanır Veya ne bileyim burnu tıkalı bir adam Yemeği yer ama saman mı yiyor Kebap mı yiyor fark edemez Neden bir burnu tıkalı halbuki Yemeğin tadını lezzetini alamaz İşte estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah Hem kulun kendisine Adeta bir check up yapması Hem de üzerine yapışmış Olan kirin pasın isim tozun Bir daha şöyle bir Dikkatle temizlenmesi Manasına gelir ki Kişi bu istiğfarla bu düşüncelerle Namaza durduğunda O namazın lezzetini kokusunu tadını Alır Daha ziyade almaya muvaffak olur Namazdan sonra da bir istiğfar yaparız. O da namaz içerisindeki hatalarımıza kefarettir. Şimdi bunu niçin anlattık? Şunun için anlattık. İşte üç aylar mevsimine girerken, biz şöyle bir tekrar kendimizi gözden geçirip, feyizli, bereketli, Allah'ın merhametinin, rahmetinin, cuşu huruşa geldiği, receb Şehrullah, şaban Şehri, Ramazan Şehru Ramazan Ümmeti Maalinde Söylenmiş olan Allah'ın ayıdır Recep Şaban benim ayımdır Ramazan da ümmetimin ayıdır Ramazanu Şehru Ümmeti Diye buyurduklarını Hatırlarsak İşte bu güzel aylara girerken Kişiler Cemaziyel evvel ve Cemaziyel ahir Aylarında Kırık döküklerini bir daha tamir etmeye çalışır günahlarından tövbe etmeye çalışır, kötü fiillerini terk etmeye gayret ederlermiş. Bu hatırlatmada bulunalım ve yine kendi başımıza biz bunları yapamayız. Allah'tan yardım isteyelim ve bize insanlığı, ahlakı, temizlenmeyi, paklanmayı, her türlü güzelliği talim eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de bol bol salatü selam ederek Recep-i Şerif'e Şaban-ı ve Ramazan-ı mağfiret nişana ermeye gayret edelim. Efendim ben deniz bu dua ve niyaz makamındaki sözlerimle sizlerin huzurundan ayrılmak istiyorum. Ne hikmetse bu programları yaparken bazen rahatsızlıklar hep aynı saate denk geliyor gibi oluyor. Sizler de artık bu sözlerden belki usandınız ama ee, bize tahammül ettiğiniz için sesimize tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Cenab-ı Hak bizim şu zikrettiğimiz güzellikleri paylaşan hayatını tatbik eden ve böylece Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil eden kullardan olmaktığımızı nasip eylesin niyazıyla bir dahaki haftaya görüşmek üzere Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyerek ayrılıyoruz Efendim, Cenab-ı Hak rızasını kazanan, kendisinden razı olan ve kendisinde razı olduğu kullarından eylesin. Esselamu Aleyküm.